Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şurur enfusina ve min seyyate amalina. Men yehdihillah fela mudilla lah, ve men yudlil fela hadiya lah. Ve nashhadu an la ilaha illallah vahdahu la sharika ve Muhammeden ve vrasüle. Ama abad, fya ibadallah, ittakullah ve ati'u, innallah ma al-lazin ittaku, ve lazinahum muhsinu. Kald Allahü Teala Azze ve jel, fi kitabihi el-karim, azzubillahi min al-shaytan ar-rajeem, bismillahi al-rahman al-rahim. ma lam yezm bihi فَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق الله العظيم ve الله تعالى في آية أخرى استعوذ بالله وما يؤمنون إلا استروح بالله إلا وهم مشركون وقال الله تعالى Sadakallahu'l-Azim. Okumuş olduğum ayetlerin mealini vereyim. Birinci okuduğum Şura Suresi 21. ayette. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşrik kıldılar. Yani şeriat adına hükümler uydurdular. Eğer o fasıl kelimesi imtihan süreci olmasaydı elbette haklarında hüküm verilir, kararlar uygulanırdı. Ve e, zalimler için e, çok can yakıcı azap vardır. İkinci okuduğum ayette Yusuf Suresi 106. ayet e, Onların yani insanların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. Ancak şirk koşarak iman ederler, buyruluyor. Kafirun Suresinin 1, 2 ve 6. ayetlerini okudum. De ki, ey kafirler, tapmam sizin taptıklarınıza. Sizin dininiz alın sizin olsun, benim dinim bana yeter. Evet. Sevgili kardeşler, bugün 30 Ekim 2020 Cuma. Dün 29 Ekim'di. Daha önceki günde tabii ki 28 Ekim. 28 Ekim Peygamberimizin doğum günüydü. Ertesi günde Türkiye Cumhuriyeti adlı düzenin doğum günüydü. Halka iki lider kabul ettirildi. Tam şirk anlayışı içinde. Biri dini lider, diğeri milli lider diye. İnançları, davaları tümüyle Farklı olan iki zıttı bir araya getirme başarısı ancak Türkiye Şirk Cumhuriyeti'nde görülür. Halka benimsettirilmeye çalışılan şey, hak ile batılın sentezi, koalisyonu. Birbirine düşman iki liderin, ikisini birden yücelten iki tanrılı veya iki peygamberli bir din. Devletin diniydi, şimdilerde daha bir gayretle, halkın da dini haline getirilmeye çalışılıyor. Devletin İslam'ı din olarak kabul etmediği kesin. Onun dininin adı laiklik ve demokrasi. Ama İslam'ı da kullanmaktan çekinmiyor. Ve İslam'ı uzlaşmacı, ılımlı, yani muharref hale getiriyor. Halk da ne devletten vazgeçebiliyor ne de dinden. Ama Halka din diye neler sunuluyor? Ona kimsenin dikkat çektiği yok. Evet, 29 Ekim'de milli dinin haşa Kabresi kabul edilen anıt kabiri, sadece 29 Ekim'de ziyaret edenlerin sayısı 1 milyonu geçiyor. Mekke'ye hacca gidenlerin sayısı bir yılda 80 binle sınırlandırılırken yıl boyunca tam 6 milyondan daha fazla insan anıtkabir ziyaretini yerine getirerek ulusal Türk dinine göre hacı oluyor. Dini lider bir gece anıldı. Artık bir sene sonra Mevlid gecesinde mevlitlerle tekrar anılacak. Milli liderin anılması ertesi günle 29 Ekimle sınırlı değil. Milli liderin diğer günler Türk halkı, onun kurduğu cumhuriyet yönetiminde, onun yaptığı devrimleri hayatına geçirmiş olarak, onun izinden giderek, onun gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda devletin de yardımıyla ilerlemeye çalışıyor. Batı istikametinde ilerliyor T.C. hem de 60 senedir ama hala Batı'ya da kendini kabullendiremedi. Avrupa Birliği'ne ilk yıllarında Avrupa Ekonomik Topluluğu idi adı. Türkiye 1959'da ortaklık için başvurmuştu. 60 seneye geçiyor. Hem Müslüman hem batılı olacağım derken ne batılı olabildi ne de Müslüman kalabildi. Düşmanlarına kendini kabul ettiremedi, dostlarını da terk etti asr Saadet'te bir gün Resulullah'ı, diğer gün Ebu Cehil'i övenler çıkmadı. Çıksaydı onlara ne denirdi bilmiyorum. Ama herhalde Müslüman denmezdi. Layıklığa dinsizlik diyorlar. Hayır, yanlış. laiklik dinsizlik demek değildir. Ya çok dinlilik demektir. Yani küfür değil de Şirktir onun karşılığı. Ateizm ilerliyor diyorlar. Aslında ateizm ilerliyor Türkiye'de. Yani küfür değil çoğalan şirk. Müslümanlar olarak biz kendi çocuklarımızı bile doğru dürüst yetiştiremezken saray mollaları denilebilecek devlet görevlileri tarafından düzene uygun cemaat oluşturuldu. Hem camiye gidiyor insanlar, hem anıt kabire. İşte laiklik böyle bir şey olmalı. Çok dinli, çok tanrılı, çok peygamberli olmak. İsminin önünde Muhammed bulunan bir Mustafa'nın hatırlanması bitti. İsminin sonunda Kamal olan diğer Mustafa'nın artık günler, haftalar, hem de devamlı şekilde. Ilımlılaştırılarak gündeme getirilen Mevlid gecesinde Hakimiyetin Allah'a ait olduğu kimler tarafından ne kadarcık gündeme getirilebildi bilinmez ama artık 29 Ekimle birlikte hakimiyetin ulusa ait olduğu demokrasinin ne tür erdemler taşıdığı çocukların ve çocuk yerine konulan büyüklerin beynine kazındı, kazınmaya devam edilecek. Okullarda Resulullah'ın en küçük izi görülmez ama camilerde bile 29 Ekim ruhu hep yaşatılır. Kimi camilerin kapısına bayraklar asılır, devlet dairesi olduğu halkın gözüne sokulsun diye. Halka ulusal bayramları iyice benimsettirdiğinden emin olmalı ki devlet, şimdilerde camilerde 29 Ekim 10 Kasım hutbeleri, bilmiyorum ama herhalde okunmasını gerekli görmüyor. Daha önceleri cami cemaati bu tür bayram diye kutlanılan Müslümanların matem günlerini hutbelerle, vaazlarla törenci başı İmam Efendi nasıl camiyi vatan, vatan caddesine çeviriyordu hepiniz bilirsiniz. Halk, ulusal bayramlarda, hutbelerde egemenliğin ulusa ait olduğunu, İslam'ın da aslında bugün uygulanan şekliyle Cumhuriyet rejimini tasvip ettiğini, demokrasiyle İslam'ın nasıl bağdaştığını, Hatta en güzel demokrasinin dört halife döneminde yaşandığını Allah'tan utanmadan gündeme getirdiler. Bir maaş karşılığında. Yaşlı cami cemaatini bayram, yeri, bayram çocuğu yerine koyup yer yer 23 Nisan'ı kutlattılar veya ilan ettikleri günlerde neredeyse camide ellerine bayrak verip şiir söylettirecekler. Aynen camilerde farz namazına dururken safları sıklaştırın, aralarda açıklık kalmasın demeyi bırakıp devletin emri safların arasını açın, aralarda bir buçuk metre açıklık bırakın diye talimat verdikleri gibi. AVM'lerde, kahvelerde, pazarda halka sosyal mesafeyi uygulatmaya gücü yetmeyen devletin gücü sadece camiye, cemaate yetiyor. Hani camilere siyaset girmezdi, girmemeliydi. Hani layıklık gereği devlet dine karışmazdı. Tümüyle ve her şeyiyle devlet dairesi oldu. Allah'a ait olması gereken yerler. Allah'ın evi değil artık, devlet binası. O duruma geldi camiler. Mevlid gecesini iki gün evvel kutlayıp Resulullah'ı vaaz üslubuyla anlatıp öven devlet başkanı iki gün sonra bu seferde peygamberin kendisini onun da peygamberi hiç sevmediği bilinen şahsı övüyor övüyordu. Ilımlı İslam projesinin ılımlı peygamber bölümünü uygulamaya koymak için devletin giderek daha fazla katkı vermeye çalıştığı gözleniyor. Onu da biraz ılımlılaştırarak laiklik ve Atatürkçülük halka denimsettiriliyor. Peygamberimizin doğumunu yer yer bid'atlerle kutlamalar bitmez. 29, 29 Ekim bahanesiyle yani biter bitmez 29 Ekim bahanesiyle camilerde bile Atatürk gündeme gelebiliyor. Allah'ın mescitlerinde onun devrimleri, yönetim ilkeleri, demokrasi, devlet, hocaların ne kadar Gündemine geliyor bilmiyorum ama bize mescit kılınan yeryüzü mescidinde, okullarda, devletin elini uzattığı her yerde, çarşıda, kahvede hala bayrak, devlet, düzen, demokrasi en önemli kutsallar olarak din gibi yüceltiliyor. Camiye giden halk sanki İmam Hatip yerine demokrasiyi hararetle savunan bir politikacı görüyor karşısında. Ve kimse sorgulamadan uydum kalabalığa diyor. Kalabalık da bireyleri kendisine uyduruyor. Rabbimizin hakimiyet sadece Allah'ındır demesine rağmen Yusuf suresi 40. ayette camilerde okunan hakimiyetin ulusa ait olduğuna, cumhuriyet düzeninin faziletine dair hutbeler bilmiyorum hala devam ediyor mu? Camilerin devlet dairesi, imamların namaz kıldırma memuru olarak e, göründüğü sadece resmiyette kalmayıp ciddi şekilde uygulamaya döküldüğünün göstergesi bütün bunlar. Dini devlete karıştırtmamak, anayasanın ve düzenin temel güvencesi ve laiklik ilkesinin temel esası olarak kabul edilirken, hani laiklik aynı zamanda devletin dine karışmaması demekti. Hepsi Halkı kandırmak için sloganlardan ibaret. Demek ki çağdaş düzenlerin de laiklik ve demokrasi adlı helvadan putları var. İstedikleri zaman yiyip yutmak için. Bizimse örneğimiz, önderimiz, rehberimiz belli. Her an örneklik yönüyle bahsedeceğimiz şahıs Resulullah olacak. Konuşmalarımız, yaşayışımız, yorumlarımız... O Rasulün getirdiği kitaba ve onun en doğru uygulaması olan Sünnete ters düşmeyecek. Gündemleştireceğimiz konular esas olarak Kur'anın kendisi ve Kur'anın verdiği haberler olacak, olmalı. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Amme yetsa alun anin nebeil azim. Lezihum fihi muhtelifun ve ayrıca okuduğum ayetin e, Saat suresi 67. 68. ayetlerin mali olduğunu hatırlatayım. Gündelik haberlerin ağına takılıp çokça gün, e, dünyevileşiyoruz. Ahiret haberi, önderimiz Resulullah'ın Rabbinden getirdiği haber kimsenin umurunda değil. Kendini İslam'a nispet eden nice insan, dini bütün olarak yaşamak yerine düzenin kurbanı olduğunu gösterir tarzda, statikonun din anlayışına uygun olarak parçacı şekilde dinin Atatürk ilkelerine ters düşmeyen bazı yönlerini bazı zaman dilimlerinde öne çıkartmayı Müslümanlık sayıyor. Düzen, düzen bazlarını yetiştirdiği gibi kendi Müslüman tipini de yetiştirdi. Ramazan'da bir aylığına anlamını önemsemeden sadece metnini okumak üzere eline alıp sonra duvara asarak terk ettiği Kur'an'a davrandığı gibi Rasul'e de yılda bir gece ayırıp o gecenin dışındaki zamanlarda onun düşmanlarına benzeyen şekilde yaşamayı tercih ediyor düzen kurbanı, düzenbaz Müslümancıklar. Diğer zamanlarda Kur'an ve sünneti bırakın hayatlarına geçirmeyi bu kelimeleri ağızlarına bile almıyorlar. Sistemin oyununa gelen, sistemin yönlendirdiği zavallı insanımıza kızmaktan ziyade acıyarak merhametle tevhidin ve nübüvvetin ne demek olduğu anlatılmalı, anlatılmalı. Söz eylemle desteklenmeden ve anlatılan doğruların doğru bir şekilde hayata geçmesi istenmeden, güzere doğru değişim ve dönüşüm gerçekleşmez. İşte burada Kur'an'ın yaşanılan hayata tatbik edilmesi anlamında sünnet devreye girer. O Rasul, elçi sadece Mekke ve Medine'ye değil, alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Onun peygamberliği 63 sene içinde yaşanıp bitmiş, kendisi tarihe mal olmuş, Öğretileri tarihte kalmış birisi değildir o. Mekke ve Medine'nin dar coğrafyasıyla sınırlı tutulmaması, 7. asra haps hapsedilmemesi gereken e, Resul'ün bizimle ilişkisi mevlit geceleriyle de sınırlandırılamaz. Öyleyse haydi Kur'an'ın tanıttığı peygamberi Kur'an'ı da doğru tanımak açısından yeniden ve ısrarla gündemleştirelim. Resul'e itaat, onun izinden gitmek, sünnetlerine sarılmak, belirli bazı şeylerle sınırlı değil, tüm hayatımızla ilgilidir. Onu 14 asır öncesine ve Mekke ile Medine'ye mahkum etmek, alemlere rahmet olan şahsın evrensel ilkelerine ihanettir. O dün Mekke ve Medine'de olduğu gibi, bugün yaşadığımız bu bölgede de bize de örnektir. Sünnetleriyle burada, şu anda yaşamalıdır. O yüzden o bugün yaşasaydı ne yapardı sorusunu kendimize sormak ve cevabını imanımızın, vicdanımızın, irfanımızın sesinden alabilmek gerekir. Ve aldığımız cevabı sünnet olarak yaşamak. Yani günümüzde yaşasaydı o yüce insan ne yapardı? giyimi, evi, işi, aşı, putlarla ve putçularla ilişkisi, İslam düşmanlarına tavrı, yani topyekün yaşayışı nasıl olurdu? Herhangi bir iş yapmaya karar verirken, Resulullah olsaydı, bugün benim yaptığım, benim yaşadığım bu yerde yaşasaydı, bu işi yapar mıydı? Yaparsa nasıl yapardı? diye sorsak ve kendi imanımızdan aldığımız cevap doğrultusunda yapacağımız işi yapsak, o şekilde yapsak veya yapılmayacaksa terk etsek. İşte o zaman, işte o zaman sünneti yaşamış oluruz. O zaman onun izinden gitmiş, onu örnek almış oluruz. Peygamberimiz bugün yaşasaydı, sigara içmezdi. Ya televizyon? Onu da seyretmezdi. Kahvede Kahvede vakit öldürmezdi. Kredi kartı kullanır mıydı? Tabii ki kullanmazdı. Bunlardan daha önemlisi hiçbir şekilde putların karşısında saygı duymazdı. Putperestlerle uzlaşmazdı. İslam'a düşman olan düzenle mücadele ederdi. O gün yaptığı gibi. Tavutlara yardımcı olmaz. Tam tersine İslam dışı her şeyle mücadele ederdi. Eğer böyle diyorsak, diyorsak, o zaman bu doğrultuda sünnet kavramını güncelleştirme konusunda bize çok iş düşüyor. Sünnet, mesela sabah akşam kabak yemeği yemek değildir. Veya çorbayı yemeği, o gün kaşık yok diye elimizle yemek değildir. Arabaya binmeyip İlle binecek deve aramak değildir. Sünnet, şekil yönüyle peygamberi taklit etmekten öte, onun din adına yaptıklarını, günümüzün şartlarına uyarlamak, onun yaptıklarının gerekçe ve hikmetlerinden yola çıkarak, Kur'an'ı günümüz hayatına geçirmeye çalışmaktır. Bugün ve buradayı Muhammedçe yaşamak, küçük Muhammed, Muhammedçik olmaya, Gayret etmek, ashabla hayırda yarışmaktır. Sünnet, günlük hayatımızda peygamberimizin yapacağından emin olduğumuz şeyleri yapmak, onun yapmayacağını değerlendirdiğimiz şeyleri terk etmektir. Evimiz, iş yerimiz, sokaklarımızdan tutun da okullar, mahkemeler, meclis, devlet, peygamberin ilkelerinin uygulandığı, yerlere mi daha çok benziyor yoksa onun düşmanı Ebu Cehil'lerin ilke ve uygulama alanlarına mı benziyor Kimi örnek aldığımız fert ve toplum olarak kimin sünnetine kimin yoluna uyduğumuz kimin izinde olduğumuz bu soruların cevabındadır Sünnet onun yolu tavrı davranışları demek Bugün sünnet olarak bildiğimiz birkaç tane, o da şekilden ibaret kalmış ve Kur'an'da hiç vurgulanmayan hususlar. Nedir onlar? Mesela en önemlileri namazların, farzlarının önünde ve sonunda kıldığımız sünnet dediğimiz nafileler, yaşlı adamların sakal bırakması, eh, küçük erkek çocuklarında operasyonu, bir de misvak kullanmak, ha hiç terk etmek istemediğimiz bir sünnette tabağın, yemek tabağının kalanlarını sıyırmak. Buna benzeyen belki bir iki tane daha şey ilave edebilirsiniz. Bunların dışında peygamberin yaşayışını, mesela sünnet olarak on tane davranışını bile herhangi bir kimse sayamıyor. Halbuki sünnet, Peygamberimizin din adına yaptığı her şeydir. Tavsiye ettiği, uyguladığı her şey. Oğullarını sünnet ettirmeyenleri kınıyoruz. Hatta Müslüman saymıyoruz belki. Ama o çocukların operasyonundan daha kuvvetli sünnetleri terk edenleri, farzları yerine getirmeyenleri hiç kınamıyoruz. Kendimizin de kınanacak birçok yönümüz olduğunu isterseniz kabul etmeyin nice sünnetleri terk etmeyen kim kaldı ki? Esas sünnet, Kur'an'ın hayata geçirilmesinde nebevi yöntemdir. O canlı Kur'an'dı. Peygamberimizin putlarla ve putçularla nasıl mücadele ettiği, cihatları, savaşları, insanları nasıl eğittiği, bireyleri cemaat, cemaatleri ümmet, ümmeti devlet haline nasıl getirdiği sünnet değil de de ki şekilsel özellik midir esas sünnet? Peygamberimiz Kur'an'ı hayata taşıyıp sünnetiyle tefsir edip uygulayarak o günkü cahiliye hayatını tarihin çöplüğüne atmıştı. Şimdi daha feci bir şekilde ortada duran sosyal ve siyasal cahiliyeyi yine yeniden uzaklaştırmak için Kur'an ve sünnetin hayata geçirilmesinden başka bir yol, bir çözüm yoktur. Bu görev hem dünya kurtuluşumuz hem de ahiret ödülümüz için şarttır. Peygamberimiz kimlerle için mücadele etti? Biz de aynı kimselerle mücadele etmek zorunda değil miyiz? Peygamberimizin düşmanları sadece onun zamanıyla sınırlı değildi. Bugün Fransalardan, Danimarkalardan, onların dostlarının bura, bu ülkelerden peygamber düşmanlığını bazen karikatür şeklinde bazen başka yöntemlerle uyguladıklarını görüyoruz. Ama Mevlid gecesinde Mevlid okumak yerine sokaklara çıkıp peygamber düşmanlarına lanet okuyabilsek çok şeyler değişmeye başlamış olacak. Daha önce beyazıt mitingleri vesaire olurdu. Müslümanların Nehyanil münker yönüyle bir tavır sergiledikleri söz konusuydu. Artık 16 yıldır ne uykusunda bizim insanımız politika uykusunda uyaran çıkmayacak bu gidişle. Evet. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler günümüzde belki daha etkin roldeler ama onları tanıyacak ve gereğini yapacak Sünnet yolunda insanlar çıkmıyor. Onun düşmanlarını dost kabul edemeyiz. Onun düşmanları, ben onun düşmanıyım demeyebilir, sinsi olabilir. Onun getirdiği vahya Kur'an'a ve onun yaşayışına, sünnetine düşman olanlar, Müslümanlara bu konuda özgürlük hakkı vermeyenler kim olursa olsunlar bizim dostlarımız olamazlar. Hayatımız onun yaşayışına, evlerimiz onun evine, sokaklarımız onun Medine'sinin sokaklarına, okullar onun Sufi İslam okuluna, devlet onun devletine ne kadar benziyor? Onun nice zahmetlerle kurduğu devleti ne yaptık? Ve onun kurduğu devletin çok cılız bir takipçisi olan, kısmen de olsa şeriatın uygulandığı bir yönetimi yıkıp onun yerine batı tarzı, Sistem kuran, e, e, Cumhuriyet'i bayram diye kutlayan Müslümanlar çıkıyorsa e, gerisini siz değerlendirin. Evet, Artistleri, şarkıcıları, futbolcuları, tağutları ezbere bilen, fakat Peygamber'in hayatını onların yaşayışı kadar bile tanımayan, Peygamber'in izi yerine, işte başkalarının izinden gideceğine sözler veren, başka izler takip eden nesiller nasıl onun ümmeti olacak? Cumhuriyet kısmen de olsa şeriatın tümüyle kaldırılıp e, kısmen uygulanan şeriatın yerine e, batı tipi layık bir düzenin hakim olmasının elbette adıdır. Cumhuriyetle birlikte kurtarıcılar, ülkeyi düşman kabul ettiren, İslam'dan, Müslümanlardan kurtardılar aslında. O yüzden de idamlar, o yüzden de İslam'a muhalefetler. Bugün yine cahiliye hayatı her şeyiyle hakim. Peygamberimizin hayata geçirdiği prensipleri bireysel, sosyal ve siyasal hayatımıza hakim kılarsak yaşanılan cahiliye asrı işte o zaman saadet asrına, mutluluk asrına dönüşecek. O zaman sünneti Gerçekten yaşamış olacağız. Muhammedsiz ümmet, öndersiz varis olunmaz. Ilımlı İslam projesinin devamı olarak Ilımlı Muhammed şeklinde küfre ve şirke müdahale etmeyen bir portre sunuluyor. Suya sabuna dokunmayan, hiç kılıç kuşanmamış, putlarla ve putçularla sanki hiç mücadele etmemiş, eli tesbihli, herkese gül dağıtan şeyh görüntüsünde bir peygamber. Hayır, Bin defa hayır. Bu benim peygamberim değil. Onun yolunu bırakıp izinden gidilmesi istenen kim olursa olsun o benim önderim değil. Salat ve selam olsun o Rasûle. O Rasûlün yolunu takip eden Kur'an ve sünneti yaşamaya çalışanlara. Son söz olarak Kur'an'da Enbiya Suresi 67. ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum. İffinleküm ve lima tabudun emindun illa Efela taqilun Yuholsun size ve Allah'tan başka taptığınız putlarınıza Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Ela inne ah senel kelam ve eblean nizam kelamullahül melikül azizil allam Kemakal Allahu tebaake ve taala fil kelam ve iza kureel Kur'an fesdemi ve ensi la alekum turhamun estauzu bismillah inna dinana indallahi alislam sadakallah